Allahutaala't te aziz rahim. Ve Cenab-ı Hakk'a etmek nimetine mevziharan. Ve Zül yüce ve tekaddüs huzurlerinin bu ihsanına sahip olan ve onun habibi mahbu'u mergubu Ahmed Hamid -i Hamid, Muhammed Mustafa. Sallallahu Aleyhi ve Selam Hindustanlılarını her şeyinden ziyade severek imanını kemale girdiren, Kıyamet gününe inanan bu fani hayatın muakkat ömrün hesabına Allah'a vermeyi kabul eden, akın cennetine talip, rızasına talip, camailine aşık olanlar. Hayatta en büyük felaket musibet. Allah'a unutmak ve Allah'ın zikrinden yüz çevirilmedir. Bundan daha büyük bir felaket, bundan daha büyük bir musibet olamaz. Allah dünyamın sevdiğine de sevmediğine verir. Fakat <gülüyor> iman nimetini ancak sevdiklerine verir. Onun için Cenab-ı Hakk'a akşam da sabah yedir, düzgün, düzgün ve o aşker, daima bu iman nimetinin olayı Allah'a şükür etmez. Çünkü şükrü eda edilmeyen nimetler Elden alınabilir, şükür nimetin ziyadeliğini ikiza ettirir. Kimse ki Allah'a aşık eder, Allah o nimeti ona ziyade kılar. Kimse küfar ki nimet eder, elliden o nimet iler. İster maddi, ister manevi olsun. İki şeyi unutan hayvan gibi olur, Yaşayışı işte hayvan gibi olur. Kanı vardır, eti vardır, canı vardır, gözü vardır, kulağı vardır, menfaatını düşünebilir fakat halkın mazarlatında, halka zararlı da düşünebilir. da işte böyle olur. Fakat daralette, felakette hayvanlardan daha elna ve eşna olur. Onun için Allah'tan emyen, Allah'ı bilmeyen kimse, Allah'ın dediği kitabı çerimden, müslümanlara göre dedikten ana ve hükmeden onlar hayvanların müddeti şey işte. Daralette hayvanlardan daha elna ve eşna derdi o iman, iman, ve Allah'ı Tasdik, ve dil ile tevhid, kalbi ile tasdik ve hakkı sevmek, Allah'tan korkmak ve Allah'ı sevmek. Allah'ın emirlerini seve seve yerine getirmek, nehirlerinden de Allah'a minet kişilerden, Allah'tan korkarak Allah'ın celalinden kaçmakla mümkün. İnsanlara bu iade verilmiştir. İkinci musibet, ölüm unutmak. Ölümden ibret almamak, ölümü unutmaktadır. Çünkü her ölü ölmez. Allah'a inananlar, Allah dostları, Resulullah'a de olanlar, Hz. Muhammed Aleykis Vesselam'a, onlar ölmezler, onlar olurlar. Tayban mahiyetinde olanlar ölürler. Fakat her ikisi de kürsüye, musallaya çıktığı vakitte, yani tabudu musallaya koyduğumuz vakitte, vaizin kürsüye, hatibin kutbeye çıktığı gibidir. Görene ve anlayana ve dinleyene ve işidene. Nasıl ki vaiz kürsüye çıkar, vaazine saad ederse, meyit de musallayın o vakıtta cemaatine karşı vaazine saadet başlar. Der ki, ey benim üzerime namaz kılmak üzere hazır olan benim ihvanı ı yaranım, beni kabirime götüren, bu külfede dayanan, Kur'an tahammül eden ihvanı ı yaranım, benim halimi görünüz, benden ibret alınız. Yakın bir zamanda sizler de benim halimi benim halimi de halleneceksiniz. Yani bu kürsüye çıkıp, siz de halka bunun saatte bulunacaksınız. Fakat işten geçmiştir. İmadenler ellerine cennet belaklarını almış, saadete kavuşmuş, Allah Resulü'nün kucağına düşmüştürler. Allah'a kısana derim ki, müminler, aşık-ı sadıklar, hakkın emrini yerine getirenler, kulluklarını düşünenler, nereden gelip, nereye gidiyorum, niçin geldim, niçin gidiyorum arayanlar, bu alemde gaflet ile vaktini geçirmeyenler, İradı zikretmeyenler, Kur'an'dan yüz çevirmeyenler, Resulullah'tan yüz çevirmeyenlere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ölüm bağımında kucağına açacaktır. Geçen hafta size söylediğim gibi öyledir. kabir gelen evladını, Grubetten gelen evladını bekleyen ve kucaklayan anne gibidir müminler için. Kabir. Kabir kucakları insanı. Toprak annemidir çünkü bizim. Müminleri bu şefkatle kucaklayacak. Kafir ise kilitlerini birbirine geçirecektir ve periyad-ı figan'ı işitseydi insanoğulları, hayvanlar işitirler. hayvanlar işitirler. Hatta fakültenin profesörlerinden bir arkadaşım var idi, uzun seneler beraberce arkadaşlık yaptık, Allah rahmet eylesin denize. O bir kıssa anlattı bana, ''Bunlar canlı kitaplardan işitilen kıssalar, memleketten geliyorduk.'' dedi. Sivas'ın bilmem neresinde, söylemeyecek söylemeyeceğim, siliyorum, gelin söyleyemem yalnız. Akşam üzere ortalık karardı, bir köye geldik, dahil olduk. Yanındaki efendi bana dedi ki, <gülüyor> dedi, maneviyatta kuvvetli bir zattı. Bu köyde ben yatamayacağım dedi. Niçin diye sordum. Sen bana bunu sorma, ben de bunun sana cevabını vermeyeyim. Buradan biz gidelim dedi. Gece olmasına rağmen biz yola çıktık. Tehlikeyi gözüne aldık Böyle vahşi hayvanlardan, o eşkıya da var yolda diyor. O köyü geçtik, diğer bir köye aldık. Hah, burada dedi. Ve yaptık. Sabahın cemalli zamanında kendisine ben bunu sordum. ''Niçin köyde yapmadık Buraya geldi efendim.'' diye sordum. Dedi ki, ''Bütün kabirlerde, or orada o köyün kabirlerinde hep bütün azap görüyorlardı. Onların feryadı, fikane ben uyuyamazdım.'' dedi. ''Sen duymuyorsun, ha, ben duyuyorum.'' dedi. Onun için bunlar göz perdesinin kalkmasına bağlı şeylerdir. Bir adam istikamet eder, Allah yolunda bulunur. Allahü Teala ve dikkat edilir Hazretlerimle tam bir teslimi teslim olursa bunlar kullara ihsan olur Fakat herkes kaldıramaz bazı kaldıramaz mevzu gibi olur yani. Aklına oynatır yerinde. onun için bunları biz duymayız. Yine bir hakim Bey vardı. Temisi biraz limber değildi yani. Allah rahmet etsin. Fakat bana karşı büyük muhabbeti vardı sohbetine girdi. Şöyle söyledi bana. Benim dedi dedem kadiydi. Rumeli'ye o vakit Rumeli Türkleri elinde. Canlı kitaplardan misalleri veriyorum ibadet hali için. Hep kitapta kayıt olmaz. Satırı vardır, satırı vardır. Satırdan okuyan yanılabilir. Ama satırdan okuyan yanılmaz. Romayi tarafında bir yere, bu Ugaristan'ın tarafında bir yere Kadı tayin olmuş, bir handa kalmışlar. Demiş ki Hancı burada bu akşam akşamın, işte bu gece demiş Kadı Efendi burada geceleyelim demiş. Hayır demiş, kalmayalım burada, gidelim demiş. Kadı Efendi. Hani söylesem içinize ver ki, tanıyan, bu zatı tanıyan da insanın işini bir takmış. Arkadaşlarımızın cemaatımızın insanı. Burada kalmayalım, gidelim demiş Kadı Efendi. Demiş ki, efendim yolda bazı Analaman şeyler ceryan etmekte demiş. Olsun gidelim demiş, gidelim demiş ve yola çıkmışlar bir müddetten sonra etraftan mevtalar Kadı'nın arabasını sarmış böylece ve hepsi birden yüzleri sarılmış bize Kur'an okuyun, bize Kur'an okuyun diye böyle Kadı Efendi neredeyse aklını zahir edilmiş. Toplanmışlar ve etrafına böyle bize Kur'an okuyun, bize Kur'an okuyun diye bu şekilde yalarıyorlar görmüş şeremi gitleri yani binlerce binlerce yani böyle bu şekilde inanan inanan kuşçu oldu. İnanan kaybetmedi. İnanmayan kaybetti. Buna inancın inanması Amen'ün şerhinden değil bu Amen'ün rukunundan. Böyle olan hadisatı yalan söylecek bir adam bile söyleyerek adamda. da Geçiyoruz. Ama bu böyledir. Bu böyle bir göreneştir. Göreneştir. Için. Muharebelerde içinde gelenler varsa yaşlarımız var Çanakkale'ye İstiklal Muharrabesine, ilayet-i nimetullah için düşmanla göz küse gelen, İbadullah'ın idlet krizini, vatan namusunu kurtarmak için çarşı, çarşı, çarşı, çarşı mücahitler varsa, nice böyle harikulade şeylere Muharrabi'nin ihsaz etmişlerdir. Söylemeye hacim diyor. Ruhlar, Evliyaullah ruhları, Şüheda ruhları, Muhammedilere, Müminlere, Müslümanlara, sahibi Kur'an olanlara, Resulullah'a, bende onlara, ne derler? Hatta sana haber vereyim Kur'an-ı Kerim ile. bin vardır semada hazır durur. Muhammed'e yardım için durur. Ümmeti Muhammed yoldan çıkarsa, şeyatı çiğnerse, yolsuz hareket ederse, harama el uzatırsa falan böyle kötülük yaparsa yardım etmezler. Ama Allah korkusuyla, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti rıa ederek, Peygamberimizin ahlakiyle, Kur'an ahlakiler, Allah yolunda bulursa, bunların, bu meleklerin 5 bin meleği ehli İslam'a yardım edeceği muhakkak. Sen sahipsiz değilsin. Hatta bak şimdi bir ayet kelim okuyacağım. Cüzallah cüyeler. Bak bu benim sözüme Bu ayetle ben teslim gelecekler. İnnal <gülüyor> lazinak ista'iz bil lah. İnnal lazinak halu Tetenzelu alehim al malaikatu al ta'ha ve al bi jenatil lati tu'adun. hayat Müminler ölürken. Vusat kapısı, ahiretin ilk merhaleti, dünyanın son menzili. Müjdeci melekler gelirler. Derler ki mümine müjde, korkma. Ey Allah'ın dostu, Allah'ın velisi. Bu, bu kelema layık olmak istemiyor musun yani? Niçin Cenab-ı emrinden udule ediyoruz? Neden Allah'ın emirlerini yerine getirmiyoruz? Neyimize güveniyoruz? Nimetler vermiş. Nice nimetlere müstaraksın, farkında bile değil. Fakirim diyor, sızlanıyorsun. Nice mühim hastalıklar var bunları görmedin mi? Onların birine müftela olsun, niye yapacaksın ya? Yani? Hepsi Cenab-ı Hakk'ın yedi kudretinde bunların. Semadan Allah yağmur ve taş yağdırabilir. Su yerine ateş yağdırabilir. Olmuştur bizden geçen, Sebefteki olan ümmetlere. Bizden evvel geçen ümmetlere yani. Ya sana olmuyorsa, bana olmuyorsa sen kendine güvenme. İçimizde Hz. Muhammed Mustafa var. bu كَانُ اللّٰهِ الْيُعَزِي لَهُمْ Habibi Muhammed, Resulüm ya Muhammed, onların içinde bulundum müddetçe. Onlara azamet diyeceğim bu şekilde diyor. Yoksa felaket olur başımıza, felaketler gelir bize. Bizim yaptığımız kötülüklerin bir tanesini müsaadele yapsaydı, semadan taş yağdı. Rüzgar, rüzgar onları, rüzgar hususlar halak ederdi. Okuyun Kur'an-ı Kerim'i. Allahü Teala onları hikaye bize etmiyor, bize ibret olarak gösteriyor. kavm Hud'u, kavm-ı Lut'u, kavm lûtu, kavm, kavm Şuayb'i. Ve dolayı ki Cenab-ı Hak, ümmeti Muhammed'e bunlara ibret gösteriyor bize. Tarihten ibret almazsan, bizden evvel geçen ümmetlerin başına gelen felaketlerden ibret almazsan, tarihe <gülüyor> ve insanlığa ibret olursun. Başına bir iş gelir, ibret olursun sonra. Melekler geliyorlar, ölüm anında. Abu Sürvecim mi gelsinler, çirkin mi gelsinler sana yani? Baksana, kafirlere, asilere, münafıklara Allah yolunda bulunmayanlara, zalimlere, bak ayet genel. وَلَوْ تَرَى اِذِ الظَّالِمُونَ ف۪ي غَوَرَاتِ الْمَوْد۪ي يَدْرُونَ اَوْجُوهَمْ وَاَدْبَارَهُمْ Habibim Ahmet Resulüm ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah'a hitap, bize hitap. Peygamberimiz görmekte. Zikri cüz, irade-i irade küll diyeceğim Efendimiz'e cüz kelimesini veremiyorum yani dilim varmıyor. Efendimiz'e hitap, bize hitap olarak söylüyorum. Diyor ki Habibim Ahmet Resulüm ya Muhammed o zalimlerin senin ölüm Onların çektikleri azabı görsen, bu senin de benim başıma gelecek. Ezel yastığına başımızı koyacağız. İşte bize Musalla taşınan ölüler bize çok vaaz etti, biz duymadık. İki türlü vaiz var. Ölümden vaaz almayan bir adam hiçbir şey ona bir vaaz tesir etmez. Hani avay-ı ecradın Hani saray sahipleri, ordu sahipleri? Ederab-ı kübül âlâ diyen firavunlar, ben yer diyeyim Nemrutlar. Bir dudak arasını oynatmakla binlerce insanın kellesini düşürerek insan kellesinden ehram yapanlar. Ne oldular hepsi soruyorum sana. Hani peygamberler, hani nebiler ne oldular? Evet, gelip gelip geçtiler. Senin benim İrab'da mahallim bile olmaz. Benim ve senin İrab'da bile olmaz. Bir mahalle vermezler yani öyle insanlar geldi geçti. Bizi huzuruna kabul etmezlerdi, tenezzül etmezlerdi konuşmuyor? Hepsi hakileye eksam oldular. Vücutlarını kömlekçi, yurdu, yurdu da kömlek yaptı, oturak yaptı. Şimdi böyle mamur gitmez işler. Döner. Devran dönmekte. Değirmen dönmekte. İnsanları öğütmekte. Onların tozlarını havaya savurmakta. Gökbasar beli eğilir. Yer şeker insanı secdeye kapattır, Toprağa yatırır yani. İçiyoruz. Kafirler için menem terâiz zalim ve figanmenatil mendiyadırı. Zalimler için. Walet tara zulalimun fiy gamaratil mim yedrubun wujuhum adbaruhum Habib Ahmed Başur'un ya Muhammed sen zalimleri görsünül gel. Onlar nasıl azap çekerler? Onların ruhları nasıl azaplanır? alırız? Yüzlerine, arkalarına vurarak. Ruh hadis çık yerinden diye. Ama müminlere gelince böyle değil. Kim bu müminler? Allah'ı tevhid eden, Allah'a zikreden, onun habibi Muhammed'e gönül verenler, aşıklar, salihler. Onlar için diyor ki اِنَّنْ نَزِينَ كَالُوا رَبْبُونَ Rabbimiz Allah dediler, sümme stekamu, istikamette bulundular. Ve imanda daim oldular. يَا اِنْ نَزِينَ آمَنُوا اَمِنُوا بِاللّٰهِ iman edinler, iman ediniz. Ey tövbe edenler, tövbe ediniz. Ey iman edinler, iman ediniz. Secde, iman ediniz. Bak neler göreceksin. Allah sana neler gösterecek. Kur'an sana neler söyleyecek. Eğer okuyabilirsen, yerden semaya kadar her şey kitaptır. Risale Seriyye'den Süreyya'ya kadar, yerden temaya kadar, kitaptır okuyabilirler, okuyamazsan ne yapayım ben? Bu cami kaç defa doldu, boşaldı ve bu camiye hıttım olarak okuduğundan beri haberin var mı? Kaç defa doldu, boşaldı? Ya bu dünya kaç defa doldu, boşaldı? 9.50 senesinden 80 senesine kadar, hemen yaşadığımız günler gençlerin ve ihtiyarların, ne kadar adam kaybetti, kaç milyar insan gitti ahirette? Daima biçiyor, bir bıçak var biçiyor. Bu da Ezrail'in bıçağıdır. Hepimizin ensesine dolaşmakta genç ihtiyara bakmıyor. Hastanın başında hastaya bakan doktor ölüyor, sıhhatlı doktor. İhtiyarın yanında genç ölüyor. Hastanın yanında doktor ölüyor. Onu beklerken ödeye gidiyor. Kim istiyorsa gel diyorlar. Bir kere emir verildi mi dön geriye. Rabbine dön. İki türlü ama. Bir cüphedeli vakitte bir tanesi ödeyledi. Korkunç bir azab ile hakikati sivmet bir olması var. Bir tane şöyle öyle değil. sümbeste kavmi istikamet etmiş. Kur'an boyasıyla boyanmış. habib bir Rahman'ın kokusunu duymuş. Hz. Muhammed Mustafa Resulullah'a Resulullah'ı sevmiş. Evet. Resulullah onu sevmiş. Allah'ı sevmiş. Allah onu sevmiş. Düşün bir de bunu. Cennet bunun için hazırlanmış. Cemalullah bunun için hazırlanmış. Cennetin ziynetleri bunun için. Ebedi hayat bunun için, ebedi saadet bunun için ve o anda hemen, çünkü aşklar için ölüm babında korku yoktur. mustat Cemal vardır, mülakat vardır, vatan asliye dönüm vardır, gurubetten hakka dönüm vardır, Vatana gidiyorsun. Melekler, tabi bilmediğimiz yer, korkma mahzun olma, bıraktıklarına üzülme, bütün dünya senin olsun bıraktığına üzülme. Çünkü bıraktıkların yanında sana verilecek nimet ne kadar bilir misin? Bıraktıkların onun yanında hiç mesabesinde. Zaten mal senin değildi. Zaten beden senin değildi. Zaten ruh senin değildi. Hiçbir şeyin yoktu senin. Hak vardı yalnız. Selam ve vücudu Ama bunun farkında varmadın. Vücudum var, gözün var, malın var, evladım var filan derin. Kasam var, kesem var, hükmem var. Kendine bunları muzak var Hakkın sana verdiğini ümit olarak kabul eyle. Kendine muzak benim dersen eğer fitne olur. Allah'ın dersen Saadet olur. Evet, o anda melekler korkma, bıraktıklarına mahzun olma. Gittiğin yerden de korkma. Bak, hatta günahkar da olsa bir adam, günahsız insan olmaz. Bir kişi müstesna, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. O masum. Onun ne evvelinde günah, ne ahrında günah var. O tahir, o mütahhir, o Muhammed, o Ahmet, o Hamit o Taha, o Yasin, o Allah'ın habibi. <gülüyor> O Allah. Allah'ın mahbubu, o Allah'ın mergubu, cennet, cehennem, dünya ve matiha onun için halkulmuş. Allah sevmiş, seçmiş, kendi nuruna hak etmiş, İsmini Muhammed koymuş. Allah. Sana peygamber etmiş, hiç bunun kıymetini bilmiyorsun. Burada doğdun gibi Rusya'da, Çin'de, Avustralya'nın bilmem ne ormanı doğabilirdin yani. Bir iltimas var sana. İltimas değil bu, ihsan ilahi yani. İkram var senin için. Daha bu nimeti kaybetmeye çalışıyorsun? Seni din hangi kötülüğe götürdü? Babanı mı döv dedi? Birinin mallını mı çal dedi? Birinin ifetine hızla mı dokun dedi? Kendi kızını mı al dedi? Ananın mı yat dedi? Bunları ben dişenler. Hayvan adam seni kurtardı beni kurtardı. Bıraklıklarına üzülmem. Gittiğin yerden korkma. Gittiğin yerden korkma. Sen Allah'ın vaadini ise o ihsan olunacaktır. Siz kimsiniz? ve وَنَحْنُ اَوْرِيَاكُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا Dünyadayken de sen yani, dünya alemini, biz senin arkadaşındık, yanındaydık, beraberdik dahi seninle beraber. Etrafında melekler var seninle, seninle beraber. Bir de daha iki melek var, kiramen katibim. Sağda sol. Yalnızlık damletme sakın sakına? Bir de salavat meleği ile havaza meleği var, dört. Resulullah salavat verdi, mi o salavat meleği hemen Cenab-ı Peygamber'e senin salavatını iledir. Salavat meleği bir de hafaza meleği vardır, muhamaza meleği. Da ondan başka da vardır da. Sonra ben <gülüyor> ahnu dünya. Dünya hayatında da biz senin dostunduk. Senden biz beraberdik. Bundan böyle de beraber olacağız seninle. Hatta melekler derler ki ya Rabbi bu zaat vefat etti. Biz buna mevkilan meraiikeydik yani. Bunun katibi. Ha, biz ne yapacağız şimdi? Direğ ne yapacağız? Cenab-ı Hak buyurdu Seninle ben onun kabrinin üzerine oturunuz. Kıyamet gününe kadar ona salat selam okuyunuz. İşin var aleyküm. Allah bize selat eder. Selat manası zulmetten nura çıkarır. Allah'ın bize selatı vardır. Peygamber'e selatı ayrı, da selatı ayırır. Allah bize selat eder. Ümmeti Muhammed'e. Kim Resulullah'ın muhabbeti kalbinde verse Allah'ın selatına masal olur. O zulmetten daima çıkar hep bu doğru yürür. Onun için melekler bizden beraberdir. Sen sakın ağa yok deme. Bunun farkına var. Hadi söylemeden geçmeyelim güzel bir şey turu eti. Bakmış bir kötü adam bir kadına söz atmış. Etini kanını satan bir kadına. Yahu nasıl el uzatıyorsun? O da bir annenin evladı. Sen nasıl kız kardeşinin böyle bir derekeyi düşünü ister misin? Vatanın çocukları hepsi bizim kardeşlerimizdir. Sakın böyle şeye el uzatma. Kimsenin iffetiyle, rızıyla uğraşma. Bu Hz. Peygamber'in ümmetine yakışmaz. İlk kızıdır o değil mi? Annesi vasonun yaptığı işe razı değildir. Senin annen ya ablana razı olur musun sen böyle bir şey? Olmazsın. Öyle senin için kendine razı olmadığını başkasına layık görüyorsun. İsterdin mi, ister deyinsin. Vatanın evladı senin kardeşindir. Tığın kardeşindir. Toprak kardeşindir yani. Din kardeşi vardır. Tığın kardeşi vardır. Gafin'in birisi oradan dışında işte, kadına para teklif etmiş. Fini şelih icra diye. Fini şelih yani zina edildiği vakitte. Bir den geçemeyeceğim. İman çıkar insanın vücudundan, gömden sıyırıldığı gibi. Hemen tövbe et. Bir daha zinhar böyle bir şeye tenezzül etme. Ben sizi bundan tenzih ederim, veri ya. Aman ha, aman ha. Allah asıl. O veri olan geçiyormuş. Kadın tabii zevkinden değil, ihtiyacından. O beş teklif ettiyse benden on var demiş o veri olan. Kadın hemen onun peşine düşmüş, gelmişler bir işte getirmiş onu son asana odasına getirmiş. Geç kızım içeri demiş, otur, oturmuş. Demiş kadın ne, ne, beni buradan etmiyorsun, ne yapacaksın yap. Ben gideyim demiş, bırak beni gideyim. Demiş ki görüyorlar demiş. Görenler var, bakanlar var biz. görenler var demiş. Kim görüyor efendim demiş, görüyorlar demiş. Aman şahitler var, bizi bu halde yakalarlarsa sen de rezil olursun, sen de rezil olur onu demiş. Kadın biraz daha durmuş. Efendi bunu irşad etmek için diyorsun. Parasını verir gönderdi. İrşad edecek için. Hem bizi irşad edecek Hazreti Sultan. Çünkü Allah Resulünden nuranlar halkı nura, hakka ve hakaniyete götürürler. Adalete götürürler. Rızayı, ridvana, cennete götürürler. Şeytandan da zulmet alanlar insanları dalalete felakete, kötülüğe götürürler. Efendi ne yapacaksın ki? Görüyorlar. Kim görüyor demiş ki? Şimdi... Müzik. Dört melek sende var kızım demiş. Dört de bende var omuzlarımız. Evet. Sekiz sana şahit. Sonra ya vücutlarımız onlar da aleyhimize şehadet edecek yer kıyamette. Evet. Vücutlarımız yavru kıyamette aleyhimize şehadet edecek vücutlarımız. Nerede şimdi bu reşil şey olur mu? Aklım almıyorum senin aklını almaz. Akıl terazisi hakkın kudretini çekmez. Kırılır o. Bak estaizmüillah. El yer ve nahdimu ala ehvahihim. Ve tekelimine ve teşhidi <gülüyor> Biz kıyamet gününde ağızları mühürleriz, elleri konuştururuz, ayakları şahiptarız yaptıklarımızdan diyor Allah. Bir daha okuyorum. Kelam benim değil, imamın da değil, müftünün de değil. Allah'ın kelamı. Allah. El yeme kıyamet gününde. Naktiyim Mühürleriz. Ala efahim ağızlarınızı. Bunların ağızlarını. Ve tekelimine iddiyim. Elleri konuştururuz. Ve teşhelü şahadet duruz. Ercülü bunların ayaklarını bir makamı yaptıklarında Dört melek sende var demiş Şair Dört de bundan var. Sekiz. Bir de kainatın Rabbi, yerin göğün sahibi maliki bizi görmekte nasıl yaparız bu işi evladım Değil Kız başlamış ağlamaya. Başından çıkarmış sarığını, tacını onun başına koymuş. Sırtında feravisine geçirmiş kızım. Demiş ya Rabbi ben bunun zahirini Dini Ahmediye soktum ve tövbeye getirdim. Kalbinde sen tövbeye getir ya Allah'ım demiş. Hemen kadın tövbe iştifal etmiş. Bundan sonra sen benim demiş. İhtiyacın gel benden gör demiş. Ve evladım edilmiş bağrına basmış. <gülüyor> Eski insanlar insanları çamurdan kurtarır. İffet ve rızalarını kurtarırlardı. Biz yani zamanımızda bazı zenginler para kazandıklarından dolayı paraları kendi başlarına bela olup yılan olacak, boynuna dolanacak gömle kıyamette paralarıyla halkın iffet rızıyla, fukaranın namusuyla oynamaktalar. Ne kadar acı değil mi? Hiç Hz. Muhammed gibi bir ümmetine, kitabullah nazi olan, Allah'ın Kitabini nazi olan, Kur'an-ı Mübi'ne olan bir kavme yakışacak bir dava mıdır? Yapmaz. Arif olan yapmaz. İnsan olan yapmaz. Allah yolunda bulur. Çünkü bunların hepsidir, iraz, zikredenelerdir. Kim ki Allah'ın zikrinden irazı yüz çevirmiştir, ne ölümden ibret almış, ne ölümün vaazını dinlemiş, ne vaizin vaazından söz ne taşın konuştuğundan haberdar olmuş, ne ağacın selamından haberi vardır. Ne taşıdığı melekten, ne sahip olduğu defineden haberi vardır. Kendisinin öyle bir define var ki o define haberi yok. Olsaydı defineden haberi, kendi sultan olacak idi. Defineye maliksin. Hamile definesine ama bilmiyorsun, bilmiyorsun. 70 bin perde var. O perdeleri yırtmaya çalış. Bu da tevhid ile yırtılır. La ilahe illallah yırtılır. La ilahe illallah Evet, bu kadar Allah'a sağlık. Ölmezse yine anlatırız. Ey müminler! Akşam da, da Cenab-ı Hakk'a tövbe istiğfar ediniz. Bilerek, bilmeyerek, bilerek, bilmeyerek yapmış olduğumuz günahlara tövbe istiğfar. Ve bunu duyarak yapın bu işi. hall olur, Kapalı kapılar açılır. Memlekete saadet ve ferah nazil olur. İner. Ebe mümin kardeşlerinizi daima Hakk'a ve Hakk'ata çağırınız. Kötüle yuturmayın. Kötüle alet olmayınız. Geçen hafta düsellerini sizlere verdi. Ya Rabbi şu mübarek günde bizi davetinle beytine topladın. Kitabı ı Keriminden bizlere hitab eyledin. Konuştuğumuz sözleri, işittiğimiz ayat ve inatın manasıyla bizleri aşina kıl ve ihlasıyla yapmak nasibim yesreyle. Ve cemaatı benden, de cemaatinden hoşunu dolu azı Vatanımıza, milletimize selamet, ihsanı inayet eyle. Wallahu yedülâde aleyhisselamine yekdime inşaü ilâsurahtım işte.